112, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in hicret esnasında burayı de bin Husayb ve beraberindekileri İslam'a davet etmesi, evet, Resulullah, Mekke'yi mükerremeden Medine'ye hicret ederken El-Amim, Mekke'ye iki konak mesafede bir vadi, denilen yere vardı, orada burayı de bin Husayb, Resulullah'a geldi, Hazreti Peygamber onu İslam'a davet etti, o da, beraberinde bulunanlar da Müslüman oldular, 80 hane kadardılar, Hazreti Peygamber yatsı namazını kıldı, onlar da Peygamber. İzmir'in arkasında namazı eda ettiler.